ortaya çıkan bir problem üzerinde bir alimler problemi üzerinde ya da din soru din görevlileri demeyeyim de yani dini alanda üst otorite gibi gözüken insanlar çerçevesinde ortaya çıkan bir problem ondan konuşalım diye düşünüyorum eee Nedir o? Diyelim ki bir otorite var, bir güç merkezi var. O güç merkezinin beklentilerine uygun bir din dili oluşturuluyor. Onun doğrularını doğru, yanlışlarını yanlışlayan, ona büyük arz-ı ubudiyet diyebileceğimiz bir tavır içerisinde olan bir dil geliştiriliyor yani bunu farklı isim vermesek de e, farklı İslam ülkelerinde müşahede edebiliyoruz. Ama yeni gibi bakmamalıyız buna. Ha, bugün oluştu. Bug bu doğru, oluştu bugün oluştu yani. diye değil. Bütün Musa zamanlarda olabilir. Da da Musa Aleyhisselam zamanında da. Zaten Kur'an e, Musa Aleyhisselam zamanından Önekler veya ondan sonrasından e, gelen hadiselere de işaret ediyor. Allah'ın Ayetlerini gizlemek Açıklamak Ne bileyim Değiştirmek Kelimelerin yerini değiştirmek Ve bu Allah katındandır Diyerek bir dil oluşturmak Bunu Kur'an birçok ayetinde Mesela Bakara 79 Ya da yine Bakara 174 gibi Ayetlerde Mesela küçük bir baha karşılığında diyor değil mi? Ve onlara yazıklar olsun deniliyor ve onlar e, bu böyle bir kazanç e, ateşten başka bir şey yemiş olmazlar diye ifade ediliyor. Bunu biraz konuşalım diye düşünüyorum. Yani din dilini böyle yamultmak, e, birilerinin hoşuna gidecek tarzda tanzim etmek, yorumlamak vesaire bunun nasıl bir e, tahrifata yol açma riskini konuşalım diye düşünüyorum Ayetlerde bunlar Rabbimiz bu ayetleri boşuna göndermiş olamaz haşa Değil mi? Yani bize yönelik ikazlar söz konusu e, Ruhban üzerinden ya da Hahamlar üzerinden Yahudi Hristiyan din alimleri üzerinden ...bizler de ikaz ediliyoruz diye düşünüyorum. Ne Bizler de ikaz ediliyoruz, hadis-i şeriflerde de yani onlar sanki hep eski ümmetlere aitmiş gibi anlamamak için söylüyorum. Hadis-i şeriflerde alimlerin ümmeti Muhammed'e vereceği zarar, verebileceği zarardan da söz ediliyor. Yani çok böyle geçmişe ait bir konu değil, evet. geçmişte de örnekleri var ama... Bugün de devam edecek bir konu olarak bunu evet. görmek zorundayız. Hocam, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerif var. peygamberlerin varisleridirler diyor. Varisleridir, evet. Bu e, alimlerin peygamberlerin varisleri durumunda olması, yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlik hariç davasını temsil ediyorlar. Evet. Haşa, Peygamber aleyhisselam bir eğrilik yapsaydı, yanlış bir iş yapsaydı. Haşa, evet. Maazallah. Bu Allah'ın dinine ne mal oluyorduysa, evet. olacak olsaydı, aleminki de alemin etki alanı itibariyle ona mal oluyor. Evet. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size alimlerin, önder çaptaki alimlerin dalaleti kadar bir şeyden korkmuyorum buyuruyor. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını dört rekat kılsaydı biz bugün üç kılabilir miydik? Öyle kalacaktı o. Evet. Niye? Çünkü örnek. Evet bir alim. Açısı itibariyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etkisini gösteremez. Ama bir eksen de etkili o halim. Tabi. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hemen hemen e, ümmeti Muhammed'in yarısına hitap ediyor şu anda. Ya, evet. Yarısına hitap ediyor. Onun bir tavır hatası söz konusu olsaydı, İslam'dan tavizi... Maazallah söz konusu olsaydı bugün biz İslam'ı ilk günkü safiyetiyle en azından o yarısı evet. ümmeti Muhammed'in yarısı olarak yaşayamayacaktık. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, hayatını bedel olarak yani tam vererek da, tam da bu meselede değil mi? Yani, yani konuştuğumuz meselede enteresan bir örnek ki Ebu, Ebu Hanife kıyamete dedi. kadar büyük bir örnek olacak. evet Evet. Yani konuştuklarının bedelini ödeyip gitti. Evet. Bedelini ödeyip gitti. Yani otorite karşısında eğip bükmeyen dini değil mi? Mesela bugün Suudi Arabistan'da bir dönüşüm yaşanıyor. Evet. Bu dönüşümde belli alimler içeri alındı yüzlerce. Çok enteresan hocam. Bu alimlerden... ...içeri alınanlar... ...şu anda 400 kadar içeride... ...alim vasıflı evet. insan var. Tamamı hocam... ...Seyyid Kutub'a... ...aykırı görüşleri olmayanlardan oluşuyor. Yani... ...yani... ...mesela Seyyid Kutub'un aleyhinde bir gün... ...adam değil o, evet. o iyi değil... Diğer içeride yok şu anda. Evet. Evet, bunu göre gerekçe göstermiyorlar... ...ama yeni... Ee, ...bir akım var su Bir çizgiyi mahkum ediyorlar. O çizgi nedir? Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve ümmet mefhumunu müstakil gören. Evet. Küfre karşı dik durmayı İslam olarak anlayan görüyor. Şu anda mesela Seyit Kutup'la bağlantın ki... ...Biz Seyit Kutup'un artı eksisi manasında söylemiyoruz evet. bunu. Ama oradaki olayı yorumluyoruz. Evet. Seyit Kutup'la alıp veremedikleri ne bunların? Yani Seyit Kutup işte eşariydi de filan böyle bir mezhebinden dolayı değil. Seyit Kutup'un e, dünya bakışı, İslam'ı bir ümmetin dini, küfrü de öbür kutup gören anlayışından e, rahatsızlar. Bu rahatsızlık da Suudi Arabistan'daki yönetimin rahatsızlığı değil. Suudi Arabistan'a yukarıdan hükmetmek isteyen ee, gücün Güç odağının Rahatsızlığı bunlar evet. Dolayısıyla alim e, Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh gibi olduğu zaman Ümmetin Safiyetini temsil ediyor evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Varisi olmanın Hakkını veriyor evet. İmam Şafii'de de bunu görüyoruz Harun Reşid'in karşısında dik duran İmam Malik Rahmetullahi Aleyh'te görüyoruz ve muhteşem bir örnek Ahmet bin Hanbel'de görüyoruz. Bir kere daha biz burada konuştuk. Ahmet bin Hanbel'in kırbaçlanması, zindanlarda ömür çürütmesi, da genç yaşta ihtiyar konumuna düşmüş olması çektiği sıkıntılardan dolayı. Büyük bir operasyondan işte filanca kitabından dolayı değil. Hatta Ahmet bin Hanbel çok enteresan hocam. ...filan görüşlerin yanlış... ...diye de yargılanmadı. Nasıl yargılandı? Niye sen... ...biz doğruyuz demiyorsun diye yargılandı? Yani memun doğrudur. Yani, yani yukarıdaki otoritenin doğru olduğunu... Ha, yani sessiz durma. Evet. Sen haklısın. Yani sessiz kalmak bile suç sayılıyor. E, Ahmet bin Hanbel sessizliğiyle ses getirdi ama. Evet. Çünkü... Kur'an'ın dışına çıkıyorsunuz siz dedi Dolayısıyla Siz batılsınız yanlışsınız Dışarıdan geldiniz ithal fikirsiniz demedi Hiçbir evet. şey demedi Hiçbir şey demediği için bu işkencelere katlandı Ebu Hanife'de de aynısı var Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim Rahmetullahi aleyhim cemiyen Yani bir aykırı görüş Mesela devlete yani karşı Çıkıp da böyle kavgaya tutuşmadı Yok canım evet. Kavgaya tutuşmadılar Orijinal kaldılar. Evet. Sıkıntı orada zaten. Evet. Yani y yamulmadılar. Yukarıdakinin sözüne tamam. Tam, tam anlamıyla öyle. Evet. Yamulmadılar. Evet. Yamulmamaları adamların kafasındaki projeleri, akıllarından geçen zevki engelledi. Evet. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki iyi anladılar ki bu adamlar, bu imamlar bizim keyfimizin önünde engel. Evet. Bu ispat edilmiş oldu. Bir şey daha ispat edilmiş oldu. Alim yamulmamalı demek ki. Alim siyasi iktidarın menfaatine göre değil. Allah ve peygamberin ona ilham ettiği şeylere göre, ona öğrettiği vahye göre durmalı alim. Evet. Üçüncü şey daha yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Ahmet bin Anbel bu ikisi çok önemli örnek. Diğer iki imamımızda da var ama bu ikisi çok önemli Bunlar o gün Kesinlikle Bu 1200 sene sonra Müthiş etki Bir etki toplamış Alim olacaklarını asla bilmiyorlardı Böyle bir iddiaları yoktu evet. Beklentileri yoktu yani Biz bir akım başlatıyoruz gibi Yok bir şeyleri canım Hele evet. hele Ahmet bin Hanbel bir akım başlattığını bilse Kenara çekilirdi böyle şeylerden rahatsız olan birisi evet. Bir mezhebin önünde Durmayı istemiyor Kendisini çok basit bir talebe olarak görüyor. Ebu Hanife Rahmetullah böyle bir bundan sonra bizim mezhebimiz budur, peşimizden gelen gelsin gibi bir mantığı bu. Hiçbir bu ümmete ait, hiçbir alim böyle bir dernek kurup dilekçesini verip bakanlığa bundan sonra biz ayrıyız demedi. Böyle bir şeyden hoşlanmadılardı. allah Teala böyle bir sevgi idaresi tabii olan bir yolla peşinden ümmeti Muhammed'i yürüttü onların. Bu sebeple biz görüyoruz ki bir alim aradan 1200 sene geçtikten sonra bile ölmeyen bir etkinin sahibi olabilir. Aynı şekilde o dönemin diğer yağdanlık tipi ya da sizin ifadenizle yamulmuş tiplerine baktığımızda da bugünkü fitnenin nedeni olabilir. Evet. ...onun için iyi bir işin... ...başında durana kıyamete kadar... ...bu nedenle hep ecir yazılıyor. Şey mi hocam? Yani... ...dini alanda mı... ...böyle bir farklılaşma... ...oluyor siyasi otorite... ...güç merkeziyle... ...ulema arasında yoksa... ...başka alanlarda mı? Yani... Sen beni takdir et, beni kutsa, benim faziletlerimi söyle, senin ifadenle ben toplum nazarında da meşrulaşayım vesaire gibi bir beklenti mi oluyor? Bir kere hocam bu Moğol döneminde olmadı mesela, Haçlıların etki ettiği dönemde olmadı. Evet. Müslüman yöneticilerin bulunduğu siyasetin Müslümanların elinde olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Bu enteresan. Yani neden? Çünkü din en zayıf döneminde de büyük bir güç. Mesela Avrupa'da dindarlık diye bir şey var mı? Yok şu anda. Yok. Niye papalık hala güç ama? Niye papa hazretlerini üzmemek diye bir kavram kullanıyor siyasetçiler? E bir tarihi derinlik var. O tarihi derinlik edin. var ama 3-5 dinsiz sapık hariç insanlar ben Hristiyan'ım diyor ve papaya dokunulmasını tabii, istemiyorlar. tabii. Mesela Papa Almanlardan olunca Almanya bir güç kazandı. Doğru. Prestij kazandı. En zayıf halinde bile batıl bir dinde dahi bir güç var. Evet. Siyasetçi bu gücün hizmetinde olmasını istiyor. Bizde ise Abbasis'inde, Emevîs'inde, Selçuklularında hatta ecdadımız Osmanlı'da bir dindarlık var bir defa. Yani ...genç yaşından itibaren... ...namaz kılan bir adam sultan. Evet. Yani Alaaddin Keykubat... ...namazsız biri değil. Namazlı, niyazlı birisi, oruç tutan birisi... ...Kur'an'a iman eden birisi... ...şeriat erbabı bir adam yani. Evet. Ama sarayın... ...getirdiği şartlar var. Toplum... ...idare etmenin getirdiği şartlar var. Müslüman olmayan... ...neslinde yöneticisi olma... ...şartları var. Sana sürekli insan kaynağı lazım... Yüz binlerlik orduları beslemek zorundasın. Bu ihtiyaçların, bu zorunlu gereklilikleri sana durup dururken vatandaş veremiyor. Evet. Din gücüyle vatandaş kendiliğinden getiriyor ama. Evet. Öbür türlü vergi koyuyorsun, devlet başkanı olarak vergi koyuyorsun, sultan olarak vergi koyuyorsun, kaçırmaya çalışıyor adam. Evet. Allah zekat emretti diyorsun, sandığa koyup getiriyor. Evet. Sen hesap etmediğin halde getiriyor. Ee, Allah yolunda ölün diyorsun. Oğlunu gönderiyor. Bizden bir şehit olsun diye tembih ediyor. Geri gelme oğlum ha. Sultanın huzurunda öl diyor. Bu arada tabii ne kadar sen Allah için kelimesinin içini dolduruyorsun. Heh, mesele o, o ya. O ayrı bir konu tabii. Burada alimlerin bir reglatör vazifesi yapması lazım. Regülatör, ...regülatör, düzenleyici... ...düzenleyici, yani... ...Sultan... ...Selçuklu Sultanı... ...Abbasi halifesi... ...kendi zevklerini de... ...Allah'ın adını kullanarak... ...önümüze koyuyor olabilir... ...nitekim Abbasiler... ...döneminde... ...sultanların isimleri bile... ...Nasır Billah... ...el mütevekkil Allah. ...hepsinin isminde... ...lafzayı celal var... Evet. ...asıl analarından doğma isimlerinde yok ama... Yani ...sonradan... E, o ...iktidara geldiği gün... Hmm. ...iktidara geldiği gün... ...en zayıf adam... ...halife olması mümkün olmayan adam... ...el müstansır billah... Evet. ...Allah'la güçlü adam... Evet. ...adı böyle adamın... ...Allah'la güçlü... ...yani en zaaf noktasından... Yeni bir, ...bir isim iklim. uyduruyor kendine... Evet. ...en ters noktaya taşıyor... ...ismini... ...bu dini kullanmaktır... ...mesela o günkü alimler... ...ne demek el-müstan sırbillah ya... Bu, ...bu ismi niye sen kullanıyorsun... ...diyebilmeliydiler... ...bunu diyemeyince... ...onun kardeşiyle yapacağı... ...misal... ...kavgada şehit olmak üzere... ...on binleri sevk ettiler... ...alimlerde şehitlik konuşması yaptılar orada... ...en başta o isme... Tavur koyamadılar çünkü. ümmeti Muhammed'in halifesiniz... ...adınız da Ahmet sizin, selamun aleyküm... ...bitti diyebilmeliydiler. Bunu diyen oldu tabii İz-i ...öyle bir dedi ki yani... ...Allah ona rahmet <gülüyor> etsin... ...Nebevi dedi mesela... ...böyle diyenler oldu... ...fakat umum itibariyle... ...alimler... ...kendilerine göre bir mazeret buldular tabii... ...fitne çıkmaz. Evet. Yani şimdi alimler... ...bunu derken hep menfaatlerinin peşinde koştular da... ...yamulma nedenleri bu oldu dersek... ...büyük bir bühtan olur. Evet. Birincisi... ...alim siyasetten anlamıyor. Derin... E, ...bir kelam alemidir. Olabilir. Yani bu ayıp değil. Siyasetten anlayan alim... ...yüz e, alimden doksanı değil hiçbir zaman. Evet. Yani Belki otuzu... Belki 40, 50'si olduğunu da zannetmiyorum. Elimde bir istatistik yok. Çünkü kriteri değişik tabii, tabii. Ama e, alim kadrosunun mesela halife olsa ümmeti idare edecek, yetenekte, siyasetten anladığını söylemek çok zor. Bu birinci neden. İkinci neden alimler ahiret korkusu taşıyorlar. Kan değeri çok yüksek alimler için. Mesela bir alim Allah'ın huzuruna akıtılmış bir kanla gelmede neyle gelirsen gel hadisini biliyor. Evet. Kan çok ağır ahiret terazisinde. Dolayısıyla bir alime yakan akacak ya da böyle olacak dendiğinde aman kan akmasın tarafını tercih eder. Bu ama, da bir ama önemli. mesela kan akmasın diye kan akıtılabilir. İşte o da siyaset Heh. hocam. <gülüyor> evet. Onu da anlaması siyaset. Yani 5 kişinin kanı aksın 5000 kişi kurtulsun gibi gibi. Dün ee, ...Suudi Arabistan'daki... ...yeni yönetimi... E, ...reklam eden... ...bir e, video izledim... E, ...o videoda... ...diyor ki sakallı... ...alim... ...diyeceğimiz evet. bitip ...diyor ki... ...bu insanları idare eden yöneticimiz diyor... ...üçte birini toplumun öldürmem gerekiyor... ...diğer üçte biri yaşasın diye dese hakkıdır öldürsün diyor... Allah Allah... ...hocam yani... Takma sakal diye aklıma geldi. <gülüyor> Arapça konuşmasa yani Arap olduğunu da inanmayacağım yahu. Yağcılığım bu kadar da fazla hep. Şimdi ben onunla karşılaşsam derim ki ya sen bunu nasıl dedin? üçte bir toplumu yani 8 milyon insanı öldürecek kadar biri demek istedin sen o adamı öldürür seni diye onu tehdit edesim geldi. Yani, yani öyle bir mesela bu tarz bir hani sakallı İslam kisvesi altında bir adamın Böyle bir söylemi toplumda, gençlerde, dini yeterince bilmeyen insanlarda nasıl bir tahribat oluşturur hocam? Kör itaat, evet. zalima, dua ve zulümden zevk alma noktasına götürür hocam. Evet. Zulümden zevk alırsın. Yani Halid bin Velid, r-Yallâhu anh, yanlışlıkla iki kişi öldürdü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım sana sığınıyorum, benim ilgim yok bu işte demedi mi mekafetinde? Evet. Yani. Ya o da yanlışlıkla oldu. Ben Halid'in yaptığından beriyim Rabbi dedi. Uzak duruyorum. E sen diyorsun ki toplumun üçte birini öldürürse bir sakıncası yok. Bu liderdir diyorsun. Böyle lider olur mu ya? Hitler'e tanınmamış bir yetki bu. Yani Hitler'in bile ulaşamadığı bir noktaya alim kılıklı biri diyeceğim ben. Evet. Sakal insan alim yapıyor. Alim kılıklı biri böyle oldu. Alim regülatör vazifesi oluşturmalı. Neden? Yani... Biraz açalım bu. Regülatör şey. Regülatörü şöyle açalım. Yani yöneticiler, toplumu yönlendirenler, sadece siyasetçiler değil ama. Mesela sosyologlar da toplumu yönetiyor, evet. Basın da toplumu yönetiyor. Tabii. Değil mi? Toplum sadece bir devletin merkezinden yönetilmiyor ki. Toplumunda etki o. Evet. Siyaset en üst noktada hep imzayı atıyor ama yani bir de algı olarak toplumun yönetilmesi var. Basın Toplumla siyasetten çok aşağı değil bugünkü dünyada mesela. Hayır işte zaten o açıdan konuşuyoruz mesela ilim adamı da bir e, tayin edici merkezdir. Olmalı olmalıdır yani o ya doğru gidiyoruz yanlış gidiyoruz değil mi yani bu siyasetçi içinde adeta e, bir tür kılavuz kılavuz anlamında Roll iki deme. türlü kılavuz olacak bir siyasetçi direkt bunu söyleyecek evet. Allah'tan kork bu yanlış diyecek. İkincisi siyasetçi... ...müminlerin hocalarından... ...alimlerinden biri böyle diyor... ...dolayısıyla bu toplumda... ...ses geceleri evet, evet. düşünmesi lazım. Regülatör vazifesi alim... ...nasıl yapıyor? Bir... ...eksiklerini... ...destek oluyor. Mesela... ...vatandaşlar... ...askerlik vazifesini yapmıyorlar. E, alimin çıkıp... ne? ...niye siz yaşadığınız vatanda... ...hizmetinizi yapmıyorsunuz demeli alim. Evet. Yani... Siyasetçiye destek olmalı bu noktada Mesela evet Mesela trafik kurallarını alimler konuşmalı Allah'tan korkun niye kırmızı ışıkta geçiyorsunuz Evet Bu alimin vazifesi e, Bana ne İçişleri Bakanı düşünsün Diyecek hali yok alimin toplumda yaşıyorsun Camiye giderken Toplumun iyiliğe doğru yöneltilmesi yani, dün, dünyevi için Dünyevi zannettiğin şeyler de uhrevi aslında Evet e, Eğer bir alim bu konuda Müslümanları yani regülatör vazifesi yap. Eksik kalan yeri tamamlamıyorsa da görev yapmıyor. İki siyasetin sultanların e, halifelerin e, zulüm olabilecek. Bir şahıslara zulüm, iki İslam'a zulüm. İslam'a zulüm nedir? Yani ümmeti Muhammed'in geleceğinde kötü ses getirmesi. Yani Müslüman olmayanların yani İslam'a zulüm işte biraz önce anlattığınız örnek hocam. Yani bu ya İslam'ın insanlar nezdinde adeta bir katliama cevaz veren bir tarafı var gibi ne, algılanıyor. Ne cevazı? Teşvik yani, ediyor teşvik adam, eden, katliamı evet, teşvik evet. ediyor. Ve onun gibi 400 arkadaşı hapse alınmış yoktan sebeplerle. Mesela çok enteresan en son savcılık içeri alınan... E, alimlerden birinin İddianamesinde 32 gerekçe sayıyor İçeri evet, alınma nedeni var? Bir Avrupa'da diyor Avrupa Meclisi diye Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir İslam fetva merkezi var Oranın toplantılarına katıldın sen diyor Evet Bakanlıktan izinsiz kuvvetle konuşma yaptın diyor Evet Hocam çok enteresan yani Ülkenin dışında bir yerde konuşmaya gittin sen diyor Evet Çok enteresan hocam ee, Resulullah'ı destekleme diye Bu karikatür olaylarında evet. Resulullah'ı destekleme diye e, Platformlar oluşturuldu Sallallahu aleyhi ve sellem Sen onlara üye oldun diyor Allah Allah. Bayrağı kelime-i tevhid olan Bir devletin savcısı bunu söylüyor Hocam evet. Demek ki göz dönmüş Evet. Gözü dönmüş ee, Bu arada diğer alimlerin Bu iddianamedeki şeylerde biz yokuz en azından Demeleri gerekiyor Diyemezler Diyemezler. Niye diyemezler? Çünkü üstte birini öldürürsen bu ülkenin helaldir sana diyen görüşe bir şey diyemiyorlar. Evet. Alimlerin zulme engel olmak, boşlukları doldurmak vazifesi yoksa eğer biz bundan diye diyebiliyorlarsa o zaman vekili bulundukları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdi? ...o zaman o vekillik, vekalet... ...veraset ilişkisi... ...boşta kalmış oluyor. Yani bir yanlış oturtma oluyor. Evet. Bir yerde böyle muhabbet ederken... ...bir hoca efendi arkadaş... ...İlahi Fakültesi'nde hoca... ...abimiz, benim abim yani... ...bana bak dedi... ...ben dedi akademisyenim dedi, beni çıkar bu işlerden dedi. <gülüyor> yani... ...refleks gösterdi. Ben baktım gözleri sulandı yani... ...hakikaten bir alim olarak... Niye ses getiremiyoruz biz? Niye ses çıkaramıyoruz? İlla Suriye'de bir bombalama olacak da ondan sonra işte niye bombalandı diyeceğiz. Hemen yardım topu. Ya alimin vazifesi bu değil ki. Bunu Kızıl Haş da yapıyor. Oraya yaralılara yardım götürüyor. Yani alimler daha böyle üstten ve derin konular üzerinden... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamını... Davet, ...onun davetini ve dinini temsil etme durumunda olacaklar. Yani o hoca efendi ben akademisyenim, alim filan değilim deyip e, bir tür... kendi kenarda kalma göz yaşını tarif etti yani. Hmm. E, kenarda kalışının gerekçesi değil başında da. Evet. Yani böyle de kurtulayım ben. Bana akademisyen de beni çıkar bu işten. E, hmm. ...diye bir söyleyeyim. Belki bir şey mi var orada göze almak. Yani bir diyelim ki Ebu Hanife Rahmetullahi, Rahmetullahi Aleyhi Ya da e, Ahmet İbni Hanbeli Örnek olarak veriyorsunuz O da bir göze alma var değil mi Karşı karşıya kalacağı Bir takım büyük işkenceleri Eziyetleri göze alma Yani otorite Tarafından dışlanma Değil mi şimdi Bunu... Suudi Arabistan'da Bir kısım insan Hapse atılıyor <gülüyor> Bir kısım insan değil toplumun alimleri olacak. Alimler işte o alimlerden Bahsediyoruz ...bir kısmı da gözde... ...şeyler haline geliyor... ...şimdi gözde oluş... ...yani bir kısım insanın... hepsini herhalde cezbediyor... Bir tarafta da... ...bedel ödeme var... ...vallahi hocam alimlerimizi... ...böyle bir şeyden tenzih etmek istiyorum... ...çünkü çok seviyesizce bir tavır... ...bedel ödemeyeceksen ne yapacaksın sen... ...yani... Evet. ...hep hoca efendiler... ...gençlere mi şehit olmayı tavsiye edecekler... ...gidin vatan için şehit ol... ...sen de şehit ol madem şehitlik değerli bu kadar... ...yani alimleri tenzih ederim de... ...ben daha makul... ...biraz daha inandırıcı gördüğüm bir gerekçeyi söyleyeyim... ...yani... ...toplum dinlemiyor... ...boşuna mı konuşuyoruz biz... E, ...zamanı değil... ...daha kritik bir noktada konuşurum... ...diye düşünüyorlardır herhalde... Hocam bilmiyorum tabi tarihe not düşmek Diye de bir şey var Herhalde. Diyelim ki bir söz söyleyeceksiniz Hiçbir neticesi de olmayacak Ama siz de durduğunuz yeri e, Ortaya koymuş olacaksınız Ben neticelerin yani. adamı değilim hocam Evet Neticeler Allah'a mahsus Celle Biz emri emribil maruf Neyyanin münker yapacağız ama e, Kur'an-ı Kerim Alimleri tanıtırken Allah'tan En iyi korkarlar Evet Allah'tan başkasından korkmazlar, kimsenin kınamasından çekinmezler, çekinmezler diye onları tarif yani. ediyor. Ee, yani alimlere elbette yakışmıyor sessiz kalmalar ama gerekçelerinin basit bir can korkusu olacağını ben düşünmek istemiyorum. Böyle nedir yani daha daha yaygın global düşünceler onları sessiz bırakıyordur diye düşünüyorum. Yani e, biz çıkar konuşursak belki fitneye sebep olur gibi mi? Ya da işte e, İskilipli mahkemede özür dilemedi de ne oldu? Evet. Yani İskilipli gitti. Halbuki İskilipli şimdi alim oldu. Evet. Hala yaşıyor. Evet. E, i̇şte mesela Mısır'da bak ne yaptı adamlar. Kaç bin kişiyi hastalar bir zararı görmediler gibi. Şimdi mesela demin Suudi örneğinde verdiğiniz gibi Mısır'da da bir darbeci diktatör var. Onun davranışlarını onaylayan, tasdik eden de bir hani ulema zümresi var. O da iki türlü ulema geldi. var. Evet. Bir Ezer var. Evet. Ezer yani alimlerin resmi yuvası diyelim. Bir de böyle mesela devletten memurluk almayacak kadar böyle işte selefi düşüncenin sahibi insanlar aleni destek verdiler. Evet. Aleni de hala da veriyorlar. O darbenin olduğu gün mesela e, Sisi'nin yanında selefiler de vardı yani enteresan bir şey hocam. Hala duruyorlar. Hala duruyorlar. Hala duruyorlar. E hocam. Yani şimdi mesela selefilik normalde sanki daha tavırlı yani kurulu düzene tavırlı bir e, hareket gibi de İmmiş gözüküyor. Öyle öyle gözüküyor. Ama orada da Mısır'da da çok başka bir rol role soyundular. Yani Mıs İhvan'ı bitme <gülüyor> işinde yani selefi değil, böyle. sefil bir role so Soyun, soyundular. Orada evet. sefilce bir role soyundular. Suudi Arabistan'da da e, bahsettiğim demin 3'te 1'ini öldürmekte ne sakınca var diyen anlayış da selefi anlayış Allah Allah. Camit Camit diye bir grup bunlar. Evet. Böyle bir yeni ekoller ee, Yani tek e, kapasiteleri Seyit Kutbu hayatta görmemiş bir adam ol İyi adamsın sen. Ee. Evet. Yani böyle bir enteresan kör gidiş. Yani bir insana bu kadar takılmayan diyelim Seyit Kutbu veya Ahmet veya Mehmet. Yani bir kişiden dolayı dünya köreltilmez ki ya. Ama bunu düşünme e, kapasitesi yok bu adamda. Ee. Evet. Ve o anlayışta dinimiz de bu kadar bir kişiye kilitlenecek çapta kısır bir din değil. Elhamdülillah dinimiz alem, alemlerin dini. Elhamdülillah. Şimdi bu ayetlerde mesela Allah yani ahiret hayatına ilişkinde şeyler var değil mi hocam? Yani kıyamet gününde Allah onlara konuşmaz diyor yani yazıklar olsun ona diyor şimdi yani Yahudi din adamlarından örnek verilerek yani şunu demek istiyorum yani dini tahsil yapmış bir alim diyelim ki yani ahireti nereye koyar yani Allah ile ilişkiyi nereye koyar ...böyle din üzerinde tasarrufta bulunurken... ...ben bazen şu geliyor... ...Allah'a ve ahirete inanıyor mu... ...inanmıyor mu... ...bir takım insanlar gibi... ...diye bile düşünüyorsunuz. Dü düşünüyorum. Yani nasıl bir şey yaparlar... ...mesela bu ayetlerde zikredilen tipler... ...değil mi? Ağzına gem vurulacak. Gem vurulacak. Yani demek ki bir dışlanıyor... ...yani Allah'ın böyle... Ee, şey yaptığı Önem verdiği insanların dışına itiliyor Yani Hocam bir kere Alim olmak Müslüman olmak artı bir şey daha Olmak olacak Yani alim olmakla beraber O bahsettiğimiz nübüvvet makamının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Vekili olmak Müslümanlığın üstünde bir yük taşımaktır Çünkü Müslüman Hakkı söyler namazını kılar, haram yemez, cennete girer bir insan. Hani şöyle bir şey denir hocam mesela imamet, mi? mihraba geçmek, peygamberin makamına geçmek gibidir. Gibi ee, değil öyle. Ya, yani. Öyledir. O zaman yani onun sorumluluğu içinde hareket etmeli imam diye. Neymiş şimdi veresetül enbiya olunca anlattığınız hususlar yani o varisliğin içini doldurmak gibi bir sorumluluk. O zaman size bir örnek üzerinden gideyim. <gülüyor> Şimdi tasavvuf İslam'ın en ince ayarlarıyla yaşanması demek. Evet. Yani mubahları bile zorlayan, helalleri bile zorlayarak. Yani... Onlar da bile seçerek. Ha, lüks orijinal Müslüman diyelim. Evet. Çağdaş ifade <Gülüyor> Bunun ders olarak okunması, mesela ilahiyatlarda derstir bu. Evet. Üç kişiyi tasavvufa meylettirmiş midir? Hayır. Niye olmuyor hocam? Çünkü tasavvuf ders olarak okunmak için değil, ruha işlenmek içindir. Evet. Onu dışarıdan kültür olarak öğrenmek Hı, kültür, evet. Bir ilim, ilim olabilir. Evet. Ama hiçbir zaman kimlik olmuyor. Evet. Aynı şekilde dinler tarihi de okuyor ilahiyatta bir insan. Budizme gidiyor mu dinler tarihi okudum diye? Hristiyanlığı sempatiyle bakmıyor. Zaten tasavvuf tarihi okunuyor ilahiyatlarda da hocam. Tarihi yani ...tasavvuf tarihi okunuyor... Tarih okunuyor. <gülüyor> ...tarihi okunuyor ama... ...bir tür reklamı yapılıyor... Tabii yani ...tanıtımı yapılıyor... O ...dergahtadır o şey değil mi... ...eğitimin ha. verildiği yer dergâhdır. İşte ...alimlikle bunu kıyas etmek evet, istiyorum... ...yani evet. bizim neslimiz hele... ...hele bizim neslimiz... ...bol bol biliyoruz... ...bilgisayarımızda kütüphaneler var... Evet. ...kütüphaneler var bilgisayarımızda... ...yani bir tuşla... ...İmam-ı Azam'ın beynine ulaşıyoruz... Büyük Öyle. bir nimet. Ama bu... ...hiçbir zaman bizi... ...alim kimlikli yapmıyor. Orientalistler de bir sürü ilim öğreniyorlar. Bazen bizden de iyi bildikleri, bildikleri şeyler oluyor. oluyor. Evet. Allah'tan uzak kalıyorlar ama. Evet. O sebeple... ...ilmi... ...amel için öğrenmekle... ...diploma için öğrenmek arasında fark var. Siyasete yön vermek için... Alimin koltuk almasıyla siyasette kaynayıp gitmesi için bir koltuk bulması arasında fark var. Ebu Yusuf da İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh'in bir numaralı talebesi evet. olarak siyasette ilgilendi. Başkadı oldu. Harun Reşid'in meclisinde oturdu. Ama sağlığında şeriata kimse dil uzatamadı. Sağlığında kimse işkence yapamadı kimseye. Yani Ebu Yusuf çünkü güçlü bir adam. Ve Ebu Hanife görmüş birisi öyle iki kadayıfa, iki tane koyun buduna fetva verecek bir tip değil. Evet. Ama ondan 20 sene sonra iktidar Ahmet bin Ambel'i ezerken o Ebu Yusuf'un hasreti çekildi. Evet. Buradan şu noktaya gelisinin yani gel dur demesi lazım. Yani zulmedemezsin demesi lazım. ...özellikle... E, ...Harun Reşid'in mesela... E, ...Ebu Yusuf'a sorun bunu... ...sonra sorun çıkmasın... Hı hı, ...diye evet. bir endişesi var... ...Albuki Ebu Yusuf'u kılıçtan geçirecek gücü olan birisi... Evet. ...Ebu Yusuf'un hocasına... ...onun amcası yapmıştı yapacağını... ...o da yapardı hissesiydi... ...ama sorun o değil... ...Ebu Yusuf otorite... ...ümmet de benimsemiş bunu... ...Bağdat'ta geçtiği yerlerde bereket vardır diye düşünülüyor... ...bastığı yere insanlar basmaya çalışıyorlar... Allah'ta heybet veriyor. Çünkü bu Yusuf'un niyeti güçlü. Yani ve tenezzürsüz. Şey hocam mesela Osmanlı'da e, yani padişaha rağmen fetva veren şeyhül İslamlar genelde bizim tarafımızdan da tebcil edilir. Yani Helal olsun adama Padişah savaş kararı verecekti Dedi ki dur buna hakkın yok Şeriat buna müsaade etmez Gibi böyle sembol isimlerden söz edildi ama, ama 130 tane Şeyhülislam var Osmanlı İşte yani <gülüyor> 33 padişah 130 Şeyhülislam Evet yani çok çekim, Değiştirilmiş, uğrayayım. değil mi? Yerine başkası getirilmiş, sürülmüş, Sürülmüş, sürülmüş vesaire olmuş. Yani İbn evet. Kemal 100 tane değil ama. Evet. İbn Kemal bir tane. İşte evet. İbn Kemal gibi idealize ediyoruz da hocam. Yani o tür insanları biz idealize ediyoruz. Dur diyebilen, değil mi? O veresetül enbiya makamını taşıyabilen insanı ama ...hayatın içinde çok başka rollerde olanlar... ...devreye girebiliyor. Hocam ne kadar doğrudur... ...psikolojik olarak, pedagojik olarak çok... E, ...yorumlamak istemiyorum ama... ...bir anekdot olarak... ...bizim çok eski yazarlarımızdan birisinin... ...hala yazı yazıyor... ...güzel bir sözü var, diyor ki... ...ya şu fakir fukaranın çocuğunu... ...burs verip okutmayın, alim yapmayın diyor. Hmm. Bursla yetişen insanlar... ...alim olunca... Bu sefer liderlerden burs alıyorlar, takviye alıyorlar, bizi temsil edemiyorlar. Zenginlerin hmm. çocukları hafız olup alim olsun diyor. Evet. <gülüyor> yani bu vakada olmaz evet. böyle bir şey. Evet. Ama bir noktaya ya, işaret şey demek ediyor. Ki psikolojik donanım ona işaret ediyor, ha. değil mi hocam? Evet. Yani Ama doğru tarafı evet. var bu sözü. Evet. Yani hakikaten karakteri elini uzatmaya alışık hmm, birisi. ...almaya alışık. Yani. İşte en son noktaya geldiğinde bile... ...bu sefer villa almak için... ...yani daha önce burs alıyordu üç lira... ...şimdi villayı düşünecek diyor... Hı hı. ...bunu... ...ilmi bir gerçek gibi konuşmamız doğru değil hı ama... Evet. ...ucundan tutulacak bir şey bu... ...her şeyin bunların istisnaları... ...muhakkak vardır... ...var tabii ne demek canım... Yani, ...asab-ı yani, asab kiram fukaraydı bir tabi hani, yani... ...hayır zengin çocuğu... ...diyelim ki alim olur... ...onun da doyacağı bir Şüphesiz. şey vardır. Evet. bu bir, bir, bir şey... ...bir işaret ama, ediyor, yani karaktere işaret karaktere ediyor. karaktere işaret ediyor. Bu sebeple, hocam... ...şimdi... E, ...ta Kur'an kursunda hafızlıktan... ...İmam Hatip'te... ...okudukları dönemden itibaren... ...alim karakteri diye... ...bir karakter oluşturulmaz hocam... ...herkesin hafız, herkesin... ...iyi fıkı biliyor olması gerekmiyor... Yani ümmeti Muhammed'in ağırlığını taşıyacak karakteri olanlar alim koltuğunda oturmalılar. Evet. İlk darbede çökecek zihniyet sahipleri. Evinin kapısını arkadan üç defa kilitleyecek ama bir şey gelirler diye böyle baskıdan yılan tipler ümmete zarar veriyor. de evet. zarar veriyor. E şimdi ilahiyat fakültesine girerken böyle bir şart yok. Ama bir örnek zikledim. Dün bir genç ziyaretime geldi. Evet. Eee buyur dedim oturdu. Ee, dedi ben dedi Londra'da dedi tıp fakültesi kazandım dedi. Ee, sizin derslerinizi çok dinlemiştim. Helalleşmeye geldim sizinle dedi. 10 10 12 sene sürecekmiş tıp tahsili. Allah Allah. Ee, dedim ki belki şeyi falan var. İhtisas Uzmanlıkla beraber hmm. şimdi 12 seneline gitti tamam, buradan evet. çocukcağız ee, Dedim ki e, Ne imtihan kazandın dedim Dedi yok liseden sonra dedi Kazandım dedi e, Dedim e, iyi bir tıp fakültesi mi kazandın Dünyanın ilk 30'unda dedi Tıp evet. fakültesi olarak dedi Ben dedim bir greenish biliyorum orada Greenish mi yok dedi o değil dedi Çok önemli hocam dikkatinizi çekerim Dedim ki peki dedim neyini ispat ettin fen derslerin mi yüksek dedim zaten dedi okuduğum lise fen lisesiydi dedi. ama hmm. dedi beni çağırdılar dedi karakter testi yaptılar bende dedi hmm. nasıl yani, bir test tıp, oluyor tıp adamı olabilir mi <gülüyor> tıbbı e, tapınır gibi okuyup okumayacağımı test ettiler dedi. Allah Allah bu nasıl bir şey dedim dedi çünkü onlar dedi böyle parayla tayinle ilgilenmeden fakültede hastalarla ilgilenecek. Böylece keşif yapacak adam alıyorlar üniversitelerine hmm. dedi. Evet. Adanmış. Bir manada tıbba adanmış. Ne kadar sürecek dedim. 6 de sene dedi. 6 sene sonra uzmanlığa mı geç uzmanlığa geçeceğiz ama dedi. 6 yıllık karakter notlarıma bakacaklar o arada dedi. Evet. Hocam yani çok etkilendim evet, buradan. Aslında enteresan yani şimdi bizde mesela hukuk fakültesi e, okuyor. Diyelim ki hukuk adamı olmuyor. Tıp fakültesi okuyor. Tıp adamı olmuyor. Yani ya da ilahiyat okuyor. <gülüyor> Diyelim ki yani din alimi olmuyor. Yani. Ama bize karaktere ama, bakma diye bir şey yok. Puan et, her şey bizde. Evet. Puan işte, her karakter şey. mi? Hiçbir şey yani. Yani. Hukukçu karakteri. Hocam, arkadaşımız. Yani adalet adaleti arayan adam. Değil mi? Belki 18 yaşında ki bir gençte Bunları test etmek çok kolay olmayabilir. Evet. Ama ortada bir vaka var hocam. Ee, yani tıbbı e, bu şekilde yapan bir adam senede bir keşif yapabilir. Evet. Hastayla daha fazla ilgilenebilir. Hollanda'dan bir gün bir tıp doçenti geldi. Ora vatandaşı bizden dedesi falan gitmiş oralara yerleşmiş. Ee, ona... E, nasıl tıp dünyası filan ne yapıyorsun muhabbetinde ee, dedi zorlandığım noktalar oluyor dedi ne gibi zorlanıyorsun dedim ya dedi en hıristiyan bile ibadet konusunda sıkıştırıyor dedi üst yöneticileri ee, bizde iş ibadettir mantığı var ya onlar evet. tıp ibadettir zaten hmm. bu tıppa tapınmıyorsan sen hmm. bu meslekte kalma diye baskı yapıyorlarmış evet hmm. Bu mübareğe. Ya, tapınma ifadesi belki aykırı bir ifade. Aykırı ama anlatımı doğru. Ha, Mesleğine ha, ha, sen bunu hmm. geçinmek mesela onun ifadesi, o doçentin ifadesi geçinmek için maaş için Gelme buraya diyor. tutmak istemiyorlar diyor. Hmm. Ve bunu da işte e, on senedir hala bir ilaç keşfedemedik. Hmm. E, siz bir de akademisyensiniz diye yüzümüze söylüyorlar dedi. E, hmm. Hocam çok güzel bir şey. Bu İslam alimi olacak bir insanda cihat ruhu olarak diyebiliriz. İnsaniyette yüksek değerler olarak diyebiliriz. Takva ölçüleri diyebiliriz. Adını ne koyarsak koyalım. Alim de bunlar olmalı. Biz bunu alim mesleğine tapınmalı diye bir ifade etmeyiz, etmeyiz bunu. Bizde doğru bir ifade değil bu zaten. Evet. Ama bir gerçek var. Alim çoluk çocuğunu geçindirmek için ilimle meşgul olmamalı. Evet. Onlar yani. Evet. Yani ihtiyaç e, boynunu bükmemeli. O manada söylüyorum. Bir mesleğine tazim bakımından söylüyorum. Evet. Yani mesela emeklilik hayali olmaz böyle bir adamın. Çünkü namaz gibi. Namazı mesela çoluk çocuğunu geçindirmek için mi kılıyor bir insan? Şey aslında hocam bu ayetlerde geçen şey bir karakter zafı. E zaten Yahudileri kınağı o Ka Karakter zaafı Yani alimin bir Müsbet söylediğiniz Vasıfları olması lazım Bir de bu tarz karakter Zaafı bulunmaması lazım Ben demin yani Ahiret kaygısı değil mi Allah'ın huzuruna çıkma Yani din alanı bu daha iyi bilinmesi gereken bir alan... Yani ...alim Allah'tan korkmuyorsa kim korkacak... Yani ...değil mi... E ...şimdi böyle de bir zaaf söz konusu... ...nasıl... ...birbiriyle telif edilebilir... ...bu bir, bir bu, araya... za ...bu zaafı hocam... E, ...yok olmasın diyemeyiz... ...adam alim ama insan... ...etten evet. kemikten... Evet. ...fakat bunun mücadelesini yapmalı... Evet. ...mesela sabah namazına kalkmak... ...kimse için kolay değil... Ama Müslümansan kalkacaksın diye direniyorsun. Gözünü oğuştura oğuştura kalkıyorsun. Alim de ümmetin heybeti, ilmin ağırlığı diye bir mücadele içinde olacak. Ama bu çok da kolay değil. Mesela çok önemli bir ayrıntı hocam. Alimlerin bizim topraklarımızda da Arap ülkelerinde de çocuklarının ilimlerine varis olmaması diye bir dertleri var. Enteresan niye niye mesela bana siz on zor tane zor diyemiyor tane alim gösterin çocuğu koltuğuna oturdu hmm. bulamazsınız böyle 10 tane ne oluyor korkuyor mu yani bir taşınacak yük mü ağır gözüküyor bir bu bir evlatlar. kabiliyet meselesi evet. kabiliyet, kabiliyet meselesi, meselesi. Yani çocuğun kabiliyeti yoktur evet herhalde zorluğa yönelmez ya bu bir ama iki alim yani ben yandım bari çocuğum yanmasın da düşünebiliyor. Hmm. İki, alimin sıkıntıları. Yani alim evladını bu alana yönlendirmiyor. Doktor olsun diyor. Hmm. Doktor olsun diyor. Benim varisim olsun demiyor. Ben çok hoca efendilerle, alimlerle oturup kalkıyorum. Böyle benimle evladı gibi sohbet ederken en az bir on beş alimden dinledim bu hasretine. ...sarığımı hmm. veremiyorum kimseye oğlum... ...kimse hmm, almıyor... De, diye hayır. tatlı bir hatıra... acı bir halim içinde vurucu bir şey bu hocam... Evet. ...kimi hanımına yıkıyor bu kabahati... ...çocuğumu soğuttu diyor... ...kimisi... ...çocuğun tembelliğine yıkıyor... ...ama biz bunu kuş bakışı izlediğimizde... ...tek başına kimsenin sorunu değil bu... ...baba cazip hale getiremiyor... ...mesela benim gördüğüm pek çok... Ocağ efender evleriyle ilgilenemiyorlar talebeleriyle, dertleriyle, insanlıkla ilgilenmekten evini ihmal ediyor. Hmm. O belli bir yaşıda kaybettiği zaman çocuk zaten 20 yaşından sonra da getir bahavuzluk yaptıracak yok çocuğuna. Evet. Böyle bir sorun var. Ama bu sorunu ben şurada toparlamak istiyorum. Alimlerin kendi ailelerinden varis yetiştirme, o sarığını, kitaplarını devretme diye bir derdi olması için ilmin namaz gibi bir ibadet düzeyinde olması lazım. Nasıl namazı çocuklarına taşıdıysa ilmi de taşıyor olması lazım. En azından beş çocuğundan birine evet, taşırdı evet, mesela. Evet. Taşıyabilmeliydi. Kınama manasında değil bu. Yani niye yapmadılar diye değil. <gülüyor> Meselenin zorluğu bakımından söylüyorum. Bir de şöyle bir şey var hocam. Böyle sürenin de sonuna geliyoruz. Ee, yani bazen Hani e, İslam'a karşı olan bir siyasi güç e, söz konusu olduğunda daha tavırlı olan alimlerimiz, daha dindar gözüken siyasi kadrolar vesaire söz konusu olduğunda e, yani ikaz, e, uyarı vesaire gibi şeyleri daha sınırlı yapıyorlar. Böyle bir şey size de gözlüyor musunuz? Gözlüyorum ve ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü ben her mevsim alim olan alim alim diyorum. Evet. Sadece kış günleri çalışan araba istemiyoruz. Biz dört mevsimde çalışsın <gülüyor> istiyoruz. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasını ölçü almadığı zaman... Peygamberin varisidir Şartlara göre konuşan alim Alim olmuyor Yani şöyle söyleyelim Müslümanların Mesela bu topraklarda ezanın yasak olduğu Dönemlerdeki din himmeti Şimdikinden küçük müydü Yüksek miydi ben merak ediyorum hocam Mesela hocam ben Allah Babama selamet versin 60 doğumluyum Evet Allah sağlık afiyet Menderes'in Hepimize inşallah imanla selamet Menderes'in asıldığı dönemde doğmuşuz biz Evet Ben ve amca çocuklarım Hepimiz 5 sene geç nüfusa yazdırılmışız hocam Menderes'li bir aile bizim evet, büyüklerimiz evet. Hepimizi 5 yaşından sonra nüfusa yazdırmışlar Babam amcamlar şehre gidip geliyorlar... ...yani nüfus dersine ya, gidiyor sorunuyor... ...yazdırabilirler... Sorun Yazdırabil yani. ...bilinçli... ...çünkü askere gitmeden... ...bir de askerlik yedi duygular var evladımız bu vatana hizmet edecek... ...hafızlığı, Arapçayı, buhari ezberletiriz... ...o zaman askere alırlar... ...diye bir hesap yapmışlar... Hmm, evet. ...bunu ne kadar tutturdular... ...benden sonraki nesil bunu... ...hesap edecek... ...yani bizim bir grafiğimizi görecek... Fakat bu niyeti hürmetle ...yad ediyorum hocam çok büyük evet. bir şey Her erkek çocuğa bunu yapmışlar Kızlara yapmamışlar ama evet. Mesela benim kardeşlerim vaktinde yazılmış evet. Ben 5 sene geç yazılmışım Nüfusa geç yazmışlar Beni Amca çocuklarımın erkekleri öyle Hep geç yazılmışız O arada bizi okula göndermeden ...hafız yapacaklar dertleri o Nitekim onu da yaptılar Beni 4 yaşında başlattı bu. Evet. Amca çocuklarım 5 yaşında başladılar işte okula gittiğimizde hafızdık mesela... Ha, çok, evet. ...bu bir himmet... Evet. ...bu ezanın yasaklandığı dönem... ...bir daha geliyor diye korkudan yaptılar bunu... Evet. ...şimdi ise... ...Müslümanların da kolejleri olduğu... ...bir zamanlara geldik... ...Elifçüsü yaz aylarına sıkıştı... Evet. ...Kur'an-ı Kerim yaz aylarına sıkıştı... ...bu rehavet hastalık herhalde... ...alim de oluyor... ...cahil de oluyor demek ki... Evet. ...hocam teşekkür ederiz... Sen. ...Allah razı olsun... Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taşketiren, Nurettin Yıldız Hocamla beraberdik. Ee, Kur'an'da müteaddit ayetlerde geçen Allah'ın ayetlerini e, az bir baha ile değiştirme, e, kelimelerin yerini değiştirme ee, güç sahiplerine uygun sözler söyleme e, tarzındaki e, Yani Yahudi ailelerin Yahudi toplumunda e, bulunan bir hastalığın Tahlilini yapmaya çalıştık Onun bizim bünyemizde e, nüksedebilme var olabilme ihtimali üzerinde durduk ee, gerçekten Kur'an ayetlerini Kendi hayatımızda Nasıl e, Etki eder O çerçevede okumak lazım Yani sadece e, Tevrat e, alimleri Nehas e, bırakmamak lazım O mesajı almış olduk Hayırlı günler diliyoruz Allah'a emanet olun